Rabbi ve ve La ma fil Değerli kardeşlerim. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allahu Teala tutmuş olduğunuz oruçları, kılmış olduğunuz namazları, yapmış olduğunuz bütün hayır ı hesenatı kabul eylesin. Aranızda bulunmaktan mutluyum. 19 Mayıs ilçesinde e, geliyorum. Vezirköprü ilçesinde bir ay Ramazan vaizliği görevinde bulunuyorum. Muhterem hocamız Cemil Efendi üniversiteden tanıdığım değerli bir hocamdır. Kendisi davet etti. Program dışı program olmamasına rağmen bu güzel köyünüze misafir olduk. Geldik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yukarıda arkadaşlar iftar çadırı kurmuşlar güzel onlarla iftar yedik çok hoş oldu. Bu gelenekten sizlerin de vardır herhalde diğer arkadaşlarımız <gülüyor> ortada. Ee, ve tabi ki caminizi görünce sevindim. Hem içi hem dışı. Gayet güzel yapılmış. Sizlere layık köyümüze layık diyelim. Gayet güzel bir mabet. <gülüyor> Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah katkıda bulunanların kazançlarını bereketli kılsın. Değerli kardeşlerim, ezana kadar ve ezandan belki beş dakika sonraya kadar Ramazan ayı ile ilgili bir sohbetimiz olacak. Elimden geldiği kadar bu mübarek ayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Hocalarımız zaten anlatıyorlar. Bizler pek farklı bir şey söylemeyeceğiz. Bilinen şeyleri tekrar edeceğiz. Ama f'dekir f'inn dzikra tenfaul mu'minin. Allahu Teala buyuruyor ki, Müminlere hatırlat, hatırlatmak Müminlere fayda verir. Ne kadar hatırlatırsak. O kadar fayda verir. Hepimizin hatırlamaya, hatırlatmaya ihtiyacımız var. Pekala, Ramazan ayının niçin oruç ayı olarak Rabbimiz tarafından verildiğini sormuş olsak, cevabımız ne olur? Değerli kardeşlerim, Nefsimizin terbiyesi Çok büyük ecirler alabilmek Cennetin reyyan denen kapısından geçebilmek Allah'ın rahmetine nail olabilmek Allah'ın mağfiretine nail olabilmek Allah'ın affına nail olup Cehennemden azat olmuş olan kulların arasına girebilmek için fakirlerin halini hatırlamak fakirlerin durumlarına, zayıflıklarına bir maddi katkıda bulunabilmek hususen azgın nefisi Zapt edebilmek, kontrol altına alabilmek için ve daha birçok güzel gayeler, güzel hikmetler, ulvi dereceler, makamlar için Yüce Rabbimiz şu Ramazan ayını bizlere hediye etmiştir. Ramazan ayında orucu bizlere hediye etmiştir. Ramazan ayı mübarektir Ramazan ayı fırsat ayıdır Ramazan ayı ganimet ayıdır Ramazan ayı cehennemden kaçış ayıdır Ramazan ayı cennete nail olabilme ayıdır affedilme ayıdır mağfiret olunma ayıdır güzel hasletler kazanma ayıdır her türlü gayri ahlaki şeylerden kötü alışkanlıklardan kurtulma ayıdır nefse şehvete söz geçirme kontrol altına alma ayıdır ramazan ayı zekat ayıdır sadaka ayıdır ramazan ayı nefsi terbiye etme ayıdır ramazan ayı Allah'ın katında bizi bekleyen o büyük nimetleri isteme ayıdır. O büyük nimetlere nail olma, o büyük lezzetlere, büyük cennetlere, o güzel cennetlere layık olabilme ayıdır. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır demiş atalarımız. Sultan. Sultan. Ramazan ayı sultanımızdır Ramazan ayı baş tacımızdır Ramazan ayı Allah'ın bize en büyük hediyesidir en büyük hediyelerinden biridir bu ayda Kur'an nazil oldu özellikle bu ayda var olan Kadir gecesinde Kur'an nazil olmaya başlamıştır ve yine bu ayda Kur'an tamam olmuştur Ramazan ayı şerefini Kur'an'dan alır Ramazan ayı şerefini Kadir Gecesi'nden alır. Ramazan ayı büyük bir aydır. Ramazan ayından ancak düşünemeyen insanlar gafil olurlar. Ramazan ayının kıymetini bilmeyenler ancak basit, tedbirsiz, düşüncesiz, aklı kısa yetmez İleriyi göremeyen, düşünemeyen, ciddi manada iyi bir akla sahip olmayan insanlar ancak Ramazan ayı konusunda gaflete dalarlar. Ramazan ayında gaflete dalanlar münafıklardır. İmanlarında hastalık olanlardır. İmanlarında sarsıntı olanlardır. Şüphe olanlardır. Ahirete inançları şüpheli olanlardır. Allah'a olan inançları şüpheli olanlardır. Allah'a olan inançlarında şüphe duyanlardır. Hastalık içerisinde olanlardır. Ahirete yönelik inançlarında şüphe duyanlardır. Cennete olan inançlarında şüphe duyanlardır. Cehenneme olan inançlarında şüphe duyanlardır. Şüphe duymamış olsa bu ganimet ayının farkına varmaz mı? Ramazan ayında sağlığı Yerinde olmasına rağmen, mazareti olmamasına rağmen orucunu açanlar, Ramazan'ın gündüzünde orucunu yiyenler ancak münafıklardır. Gafillerdir. Nifak hastalığına bürünmüş, imanı şüpheler içerisinde sarsılan basit, akılsız insanlardır. Yoksa Ramazan ayı gibi büyük bir ayı Oruç tutmadan geçirmek mümkün müdür? Allah'ın kesin emri var iken Allah'ın ey Müslümanlar oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç sizlere de farz kılındı. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus suyam. Ey iman edenler oruç sizlere farz kılındı. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi Oruçta belki siz takvaya erişirsiniz Oruçta belki nefsinizi terbiye edersiniz Oruçta belki siz cehennem ateşinden korunmuş olursunuz Oruçta belki siz cennete namzet olursunuz Cenneti hak edenlerden olursunuz Kendini cehennemin azabından azat edenlerden olursunuz. Allah'ın gazabından azat edenlerden olursunuz. Oruç. Oruçla bunu yaparsınız. Çünkü oruç azgın nefse gem vurur. Oruç nefsin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına bir gem vurur. Ona bir, çe ona bir çeki düzen verir. Onu kontrol altına alır onu boyunduruk altına alır çünkü oruçla nefis çöker